KAMBUR Evvel zaman içinde Paris'te başpapaz Frollo sokakta dolaşıyor, bu büyük şehirde her şeyin yolunda gidip gitmediğini kontrol ediyordu. Gecenin sessizliğini bir ses bozdu. Evet, her şey yolunda. İnsanlar evlerinde, sokaklarda sorun yok. Her şey yolunda. Bu ses de nedir? O ne? O da nedir? Bana ver. Nasıl bir canlı bu? Onu yanıma alabilirim. Belki günün birinde bana faydalı olur. Öyle de oldu. Frollo, çocuğun adını Quasimodo koydu ve onu yanına aldı. Ancak Frollo kötü kalpliydi. Papaz Frollo, Quasimodo'yu sadece köle olarak kullandı. Notre Dame Katedrali'nin Çan Kulesi'nden çıkmasına izin vermedi. Quasimodo'nun dünyada tek bir arkadaşı vardı. Çan Kulesi'nin tepesine dek uçup gelen ve ona haberleri ileten bir kuş. Soytarılar bayramı için yapılan hazırlıkları görmelisin. Anlatsana bana. Papaz geldi git hadi. Efendim? Umarım öğle yemeği hazırdır ve bu sefer çorbayı yakmamışsındır. Hayır efendim. Bugün çok dikkatli davrandım. Göreceğiz bakalım. Neden hala sofrayı hazırlamadın? Hemen efendim. Bir kez olsun acele et modo. Fazla zamanım yok. Yarın yapılacak Soytarılar Bayramı için sıkıcı bir toplantım var. Bu benim için gerçekten büyük bir zaman kaybı. Soytarılar Bayramı mı? Vakti geldi mi? Büyük geçit töreni, şarkı söyleyip dans edenler ve çingenelerin hokkabazlık gösterileri mi? Gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Bayram hakkında nasıl bu kadar çok şey biliyorsun? Yemin ederim efendim, buradan dışarı adım atmadım. Sadece yukarıdan gördüklerim. Güzel, sakın dışarı çıkmayı düşünme bile. Yüzünü görenler seninle dalga geçer. Seni maskara eder. Sana hakaret ederler. Bunca yıl karnını doyurdum. Sana baktım, beni hüsrana uğratma. Sakın o korkunç suratını herkese gösterip beni elaleme maskara etme. Evet efendim. Güzel, çorba güzel. Sadece tuzu biraz fazla kaçmış ama iyi. Yapacağım toplantı için bugün yeni bir subay gelecek. Ah, papaz olmak çok zor iş. Kötü biri. Ama haklı. Hayır değil. Üstelik çorbadı harika. Hayır değil, değil. Tadına bak. Çok lezzetli. Tadına bak. Çok güzel. Tuzu da tam kararında. Gördün mü? Furoldu her zaman haklı değil. Hatta hiçbir zaman haklı değil. Bayrama gel. Gelemem. Hadi. O kadar meşgul ki fark etmez bile. Kimsenin seni göremeyeceği ama senin herkesi yakından görebileceğin bir yere götüreceğim. Ne diyorsun? Bundan emin değilim. Sen ve ben yarın bayrama gidiyoruz. Bak! Quasimodo ah. bayrama gitmeye karar verdi. Bu arada yeni subaydı Paris'e ulaşmıştı. Girebilir miyim papaz? Ah, subay Pebus, Paris'e hoş geldiniz. Bu iş tam size göre. Siz ne emrederseniz efendim? Yarın şu korkunç soytarı bayramı var. Kral neden hokabazlık yapan, şarkı söyleyip dans eden çingeneler gibi bir ayak takımını yüreklendirmeyi seviyor, anlamıyorum. Tam bir zaman kaybı. Çingenelerin kanunlara uymasını sağlamalısınız. İçlerinden birinin kanunları ihlal ettiğini görürseniz merhamet etmeyin. Nasıl emrederseniz, yarın bayramda bir sorun çıkmasına izin vermeyeceğim, emin olun. Gidebilirsiniz. Ve festival günü gelip çattı. Herkes şehir meydanında toplanmaya başladı. Yaşlı bir kadın bayram alanına gidiyordu. Önünüze baksanız olmaz mı? Papazımızla ne cüretle böyle konuşursun? Özür dile. Özürmüş. Hadi oradan. Bu yaşlı kadından özür dilemesi gereken papazınız az daha öldürüyordu. Bu ne cüret çingene! Muhafızlar tutuklayın! Bu arada Kuazimodo ve arkadaşı saklanarak bayramı sahneye yakın izleyebilecekleri boş bir çadır bulmuştu. Güzelmiş. Bugün bu bayramın kralı ilan edileceğim. Bekleyin ve görün. Elbette. Senin kadar güçlü kimse yok. Kazanamazsan ne olacak? Kazanana tanrı yardımcı olsun. <gülüyor> Parisli beyler ve hanımlar, sırada hepimizin merakla beklediği yarışma var. Soytarılar kralı tacını giyecek. Quasimodo mu? Bunu nasıl yapar? Burada ne varmış? Akılda kalıcı bir yüz! Akrobasi mi? Bu yılın Soytarılar Kralı'nı seçelim mi ne dersiniz? Evet evet evet, evet, evet, evet, evet! evet! evet! O zaman onu kutlayalım! İşte karşınızda Soytarılar Bayramı Kralı! Okey bu festivalin kralı seçilemez! Saldırın! Durun. Bu kız gerçekten yürekti. Aynı kız bu. Subay Pebus onu hemen tutuklayın. Hangi suç yüzünden? Sakın bana itaatsizlik etme subay. Tutuklayın dedim. İyi misin? Bana iyi mi davranıyorsunuz? Bu çirkin adama mı? Çirkin olduğunu kim söylüyor? Sadece farklısın. Ama hepimiz birbirimizden farklıyız değil mi? Hmm. Hey, sen tutuk musun? Hayır değil. Birine iyi davrandı diye onu cezalandırmanıza izin vermem. Ama bu baş papazın emri. Ona karşı koyun ve kızın kaçmasına izin vermeyin. Benimle gel. Güvende olacağım bir yer biliyorum. Tuazimodo, Esmerald’ayı saklanması için Çan Kulesi'ne götürdü. Burada çok rahat edersin. Ah yemek, acıkmış olmalısın. Çorbam, evet. Ah, afedersin. Ah, hop, özür dilerim. Aa, aşkın yol açtığı korkunç sakarlık. Onu dinleme. <gülüyor> çok tatlısın. Çorba enfes olmuş. Quasimodo, ona hayatında iyi davranan tek insana. Bu kadına elbette aşık oluyordu. Esmeralda yanında olduğu için minnet duyuyordu. Ama bir gün... Paris şehrinin emniyet müdürü Subay Febus ihanetten yargılandı. Yarın sabah herkesin gözleri önünde cezalandırılacak. Kuş, Quasimodo'ya uçtu. Ve Quasimodo ile Esmeralda'ya her şeyi anlattı. Ah, hepsi benim yüzümden. Subaya yardım etmeliyim. Hayır, suçlu olan benim. Burada kalmam ve bayrama hiç katılmamam gerekirdi. Kendinizi suçlamak yerine subaya yardım etmeniz daha iyi bir fikir. Olmaz mı acaba? Belki kendimi tutuklatabilirim. Hayır, olmaz. Ben buna izin vermem. Subayı kurtaracağız. Benimle gel. Quasimodo, Esmeralda ve Kuş, ertesi gün Subay Febus'un cezalandırılacağı şehir meydanına gitti. At binebiliyor musun? Elbette. Yarın için her şey hazır. Hadi eve gidip biraz dinlenelim olur mu? Ertesi sabah şehirdeki herkes masum bir kızla arkadaşına yardım ettiği için, Subay Febus'un nasıl cezalandırılacağını görmek için toplandı. Subay Pebas, emirlerime kasıtlı olarak karşı çıkıp bir kanun kaçağının kaçmasına göz yumdunuz. Kendinizi nasıl savunacaksınız acaba? Kanun kaçağı değil, Masum bir kızdı. Başka bir insana yapılan zalimliği durdurmaya çalışıyordu. Özür dilerseniz belki sizi affedebilirim. İstediğiniz kadar cezala. Ben yanlış bir şey yapmadım. Masumları koruyarak... Bir asker olarak görevimi yerine getirdim. Tamam o zaman. Muhafızlar saldırın! Çabuk! Bu taraftan! Şu tarafa gittiler sersemler! Quasimodo, Esmeralda ve Subay Fabus, Paris şehri sınırından çıkana dek yol aldı. Ama Frollo ve muhafızları hala peşlerindeydi. Başka bir yola saptılar ve onları kutluya düşürdüler. Demek benden kaçabileceğinizi sandınız, öyle mi? Bizi burada tutuklayamazsın. Artık Paris'te değiliz. Ama Paris'e götürülebilirsiniz. Ya sen Quasimodo? Seni besledim. Sana baktım. Bana böyle ihanet mi ediyorsun? Sadece farklıyım. Herkes gibi. Hayatım boyunca beni bir çan mahkum ettin. Bana bir kölen gibi davrandın. Bunu nasıl yaparsın efendim? Tutuklayın. Rollo'nun muhafızları onları tam tutuklamak üzereyken bir ordunun yaklaşmakta olduğunu duydular. Bu, Kral Dördüncü Louis'nin ordusuydu. Majesteleri... Burada ne oluyor Frollo? Size anlatalım majesteleri. Ve Esmeralda krala her şeyi anlattı. Kral öfkelendi ve Frollo'yu tutuklattı. Esmeralda, Febus ve Quasimodo artık özgürdü. Evet, hepiniz özgürsünüz ama subay sizin gibi birinin Paris şehrini yönetmesini çok isterim. Bunu düşünün. İkinizle hayatımı kurtardınız. Sen de bizimkini. Resmi olarak tanışmadık. Merhaba hanımefendi. Ben Subay Febos. Bu arada siz çok güzelsiniz. <gülüyor> ben Esmeralda. Subay. <gülüyor> ya siz beyefendi, siz kimsiniz? O, Quasimodo. Benim en yakın arkadaşım.